Bismillahi r-Rahmani Ve Laz zeyyenin, Cemaat Dünya bıncabiy, Vajalnna ha Vujumalı Şeyatin. An dostum ki Dünya semasını biz kandillerle süsledik ve Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Ey Kuzmuhratya'nın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, Bu akli gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel, beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki, zemin gibi semavatın da kendine münasip sekmeleri bulunsun. Lisan-ı şeride de o ecnaz muhtelifeye, melaike ve ruhaniyat tesmih edilir. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zihayat ve zişur mahluklardan doldurulması, ve arasıra boşaltılıp yeniden zihi şuurların şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki şu muhteşem duşlar sahibi müzeyyen kasırlah hükmünde olan semavat dahi zihi ve zebül idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalaciları ve şu saltanat grubu bireyin delallarıdırlar. Çünkü kainatı hatta hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasın ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe, mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Evet hüsün elbette bir aşık ister, taam ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu rüsatlı ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir.'' Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi ve zaife ve ibadata, nihayetsiz melaike enva'ı ve ruhaniyet ecrası lazımdır. Bazı rivayatın işaratıyla ve intizam âlemin alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım etsamı seyare seyyare, seyyarattan tut, ta hatarata kadar. Bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler. alem şahadeti şehadeti sivil edip gezerler. Hem denilebilir ki, bir kısım etsamı ı hayvaniye hadiste tuyurun, hudurun tesmi edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar. Bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar bunların içine emirhat ile girerler. Alem-i cismaniyatı seyran edip o cesetlerdeki hastelerin pencereleriyle cismani mucizat-ıftaratı temaşa ederler. Elbette kesafetli topraktan ve küduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet mahvinden bir kısım zişur mahlukları vardır, hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde bir katliyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor. Yani gönderiliyor. Vahye istinad eden bütün edyan-ı semaviyenin icmağıyla ve şuhuda istinad eden bütün ehli keşfin tevatürüyle Melaike ve Ervah semadan zemine geliyorlar. Bundan hisse karip bir hastalık -i, i ile bilinirdi. Sekeneği arz için, semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet, nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider. Öyle de, ağırlıklarını bırakan Ervah enbiya ve evliya veya cisetlerini çıkaran Ervah embal izni ilahi ile oraya giderler. Madem kifet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesed Salih misali diyen ve ervağ gibi hafif ve latif bir kısım sekeneği az ve hava semaya gidebilirler. Üçüncü basamak. Semanın sükut ve sükûneti ve intizam ve ıptaradı ve yus'af ve nuraniyeti gösterir ki, sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emr olunsa onu işlerler müzahame ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları saati, kendileri masum, makamları sabittir. Evet, zeminde ezdat ictimal etmiş, eşrar ahiyara karışmış, içlerinde münakaşat başlamış, o sebepten ihtilafat ve ıstırabat düşmüş ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş ve ondan terakkiyat ve tedeniyat çıkmış. Şu hakikatın hikmeti şudur ki, Beşer, şeceri hırkatın en son cüz'ü olan meyvesidir. Malumdur ki, bir şeyin semeresi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için, semeri alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize-i kudret olduğundan, beşi ve meskene olan zemin, asumanı nisbeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber. Manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizat sanatın meşheri, sergisi ve bütün tecelliyat-ı esmasının masarı nokta-i miharakiyyesi ve nihayetsiz faaliyet Rabbaniye'nin mahşeri ve mahkesi ve hadsiz hallakiyet ilahiyenin hususan nebakat ve hayvanatın kesretli envan sahiresinde cevvadane icadın medar ve çarşısı pepek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mityasta numunegahı ve mensurucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin süratle değişen tatlitgâhı ve besatîn daimenin tohumcuklarına süratle sümmürlenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. İşte arzın bu azamet-i ve ve sanaviyesinden bir ki, Kur'an-ı Hakim, Semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren Rabbus semavati vel arz der. Haşiye, evet küre arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir.'' hem bir ölçekle bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsuratla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dal gibi bir cisimle o ölçek muvazeneye çıkabilir. Aynen öyle de. Küre-i arz, Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra'a rahatsız kainata ve mahlukat âlemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene patkat ve katmerli, yüz bin tarzda maslu attan dokunmuş gömleklerin değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini mezara al, yani bütün mazisini hazır farz et. Sonuna ve bir derece basit semavata karşı muvazene et. Göreceksin ki Arz ziyade gelmezse noksanla kalmaz. İşte Rabbus şemavati vel arz sırrını anla. Hem arzın şu meskul hikmetlerden neş'et eden süratli tahavvülü ve devamlı tahayyürü iktiza eder ki, sekenesi de ona göre mazhar-ı olsun. Hem şu mahdut arz, hassiz mucizatı ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına, sair zihayatlar gibi kütli bir hal ve hulki bir kayıp bulunmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştu. Enbiyadan, evliyadan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydani intihamları teyda olmuştu. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar, hassiz şeraretiyle semaya ve ehline taş atacaklar. Dördüncü basamak. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri, ve Halik olan Zat-ı Zülcelal'in. Ahkamları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve esma işlası vardır mesela. Ashabı Nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o isim ve ünvan iktiza eder ki, melaike ile şeyakin ortasında muharebe bulunsun. ve ahyar ı ve eşrar-ı arzîn mabeynlerinde mübareze olsun. Evet küffarın nüfus ve enfasları kabze-i kudretinde olan Kadir-i bir emirle, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i amme ünvanıyla, hakim ve müdebbil ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübarezi açıyor. Temsilde hata olmasın. Görüyoruz ki nasıl ki bir padişahın daire-i hükümeti itibarıyla ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakimi Adil ismiyle yad eder. Daireyi i onu kumandana azam namıyla bilir. Daire-i Meşihat onu halife ismiyle zikreder. Daire-i Mülki'yi onu sultan namıyla tanır. Muti ahali ona merhametkâr padişah derler. Asi insanlar ona Kahar Hakim derler. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âli, âciz, zelil bir asiyi bir emirle idam etmiyor. Belki hakimi adil ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muhtedir, hem sadık bir memurunu, taltife liyakatını biliyor. Fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor. Belki haşmet-i ve tedbir hükümet ünvanıyla mükafaata istihkakını teşhir etmek için bir meydan müsabaka açar. Vezirini emreder, ahaliyi temaşaya davet eder, bir istikbal siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihanı ulduğu neticesinde bir mecmua âlide onu kaltif eder, liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara fiyas et. İşte, ve lillâhi min âlâ, ve ebed sultanının pek çok esma-ıslâsı vardır. Tecelliyat-ı celâliye ve tezahürat-ı cemâliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet yaz ve Cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şer ise kanunu tenasul, kanunu müsabaka, kanunu taavun gibi pek çok umumi kanunlar misildi. Kanunu nübarzenin dahi bir derece tanıyımını isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin nübarzelerinden tut ta sema afakında, meleki ve şeytanların nübarzесine kadar o kanunun şumulünü iktiza eder. Beşinci basamak. Madem arzdan semaya gidip gelmek var, semadan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat-ı arzıya oradan gönderiliyor. Ve madem ervağ tayyibeler semaya gidiyorlar, elbette ervağ habise dahi ahiyarı takviden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hifbetleri var. Hem şüphesiz tart ve ref edilecektir. Çünkü mahiyetçe şeraret, ve nuhusetleri vardır. Hem bir şeyk ve la Şu muamele-i mühimmenin ve şu mübarezi maneviyenin âlem-i bir alameti bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki zi şuur için, bağılsız en mühim vazifesi müşahede ve şehade ve dellallık ve nezaret olan insan için tasavvufat-ı mühimlerine bir işaret koysun, birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havari kısana altına esbab-ı zahidiyeyi alamet koymuş. ta alem-i şehadet ehlini işhal Belki o acip temaşaya, umum ehl-i semavat ve sekene-i arzın enzâr dikkatlerini celb Yani o koca semavatı etrafında nöbettarlığa dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kale hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet ruhubiyetini tefekkür ettirsin.'' Madem şu mübarezi ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı medmiye, bu rejmi şeytana ne kadar ensep düştüğü bedaeten anlaşılır. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehle hakikat için meşhurttur. Altıncı basamak, beşer ve cin. Nihayetsiz şerre ve cuhurda müstahit olduklarından, nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim, öyle iyice bir biri ve öyle ali ve bahir üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve mesellerle ins ile isyanından ve, ve tuyyandan zecerek ki kainatı titretir. Mesela ey ins ve cin emirlerime itaat etmezseniz haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız. Meseliyle işaret eden ya ma sharar jinni an min min Ey cinler ve insanlar topluluğu, eğer göklerin ve yerin sınırlarından çıkıp gitmeye gücünüz yeterse haydi çıkın. Fakat Allah'ın vereceği bir kuvvet olmadan çıkamazsınız. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edersiniz? Üzerinize saf ateşten bir alevle bakır gibi kızıl bir duman salınır da birbirinize hiçbir yardımınız dokunmaz. Ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temelcütlerini, gayet mucizane bir belaatla kırar, acizlerini ilan ederdi saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Yuya şu ayetle. hem, وَجَعَلْنَا عُجُومًا لِشْشَيَاطِينَ ayetiyle böyle diyor ki, Ey hakareti içinde mağrur ve mütemerri ve ey zaf ve fakr içinde serkeş ve muannik olan cinleriniz. Nasıl cesaret edersiniz ki, isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki, Yıldızlar, aylar, güneşler, emirler neferleri gibi emirlerine ithaf ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muhti askerleri var. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle rejim Hem küfranınızla öyle bir malik Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cunudundan öyleleri var ki, Değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adı mükâfir bir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı muhasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanunla öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreniz misilli yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izaharı ve düşmanlı şanaatının teşkiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemari intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder. Ve üstünde tutar düşürmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. وَاِنْ تَزَاهَرَ عَلَيْهِ ve اللّٰهُ ve وَجِبْر۪يلُ وَسَالِهُ الْمُؤْمِن۪ينَ ve تُبَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki O'nun dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salih Üstelik melekler de O'nun yardımcısıdır. Ne kadar Nebi hakkın hürmet ve ne kadar ezvacın tutukuna merhamet var, şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Yedinci basınlar. Melekler ve semekler gibi, yıldızların dahi gayet muhtelif efrahları vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nefri de, Naze'nin sema yüzünün murahsa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır Zülcelal, Saniy Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine vesireler, binler menziller yapmıştır. Ve yıldızların küçük bir nebini de şeyatinin rejmine alet etmiş. İşte bu rejm-i için atılan şahatların üç manası olabilir. Birincisi, Kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alamettir. İkincisi, semavatta hüsyâr var muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cünurdullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü, muzahrafat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek, ve nüfusu habise hesabına tecessüz ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişeklerini silli o şeytanları evvab-ı semadan, o şahatlarla red ve tarttır. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman tozumorafyacı efendi, şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlara birden bazı gözünü aç, kafa fenerini bırak, Gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı aldı. Senin başındaki şeytanı al. Kendi şeytanını recmet. Biz dahi etmeliyiz ve Rabbi, euzu bike min hamazatil şeyatin. Şeytanların yanımda bulunmasından ey Rabbim sana sığınırım. Beraber demeliyiz. Felillahin hujjatul baligatu vel hikmetul Tam ve kesin dedi. Ve her şeyde açık ve katil şekilde eserleri görünen hikmet Allah'ındır. سُبْحَانَكَ <Sessizlik> لَا اِلْمَلَنَا اِلَّا مَا اَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktu. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakimisin. 15. Sözünzeyle bu kısım 26.